Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Sandy Kasırgasının küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi. Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sandy Kasırgasının etkilerine ilişkin verdiği briefingte, iklim değişikliklerinin Sandy benzeri şiddetli hava koşullarının oluşmasında etkili olduğunu belirterek karbon salamının küresel iklim değişikliğine olan etkisini vurgulayan ve bütün ülkeleri iklim değişikliğine karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.